Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah ve ba'du. Namaz konusunu ele alırken, sık sık karşımıza çıkacak, tatavvû ya da nafile kelimesini önceden açmamız gerekiyor. Çünkü, namazın farz olan çeşidi, çok mahduttur. Mesela bir öğle namazını biz on rekat olarak kılıyoruz. Bunun dört rekatı farzdır. Yatsı namazının biz on üç rekat olarak kılıyoruz. Bunun işte bitirile beraber altı rekatı sünnet üç rekatı sünnet Vacip bitir. Dört rekatı farzdır. Namazların farzları çok yoğun değildir. Nafileler çok yoğundur. Bu nedenle nafile kelimesinin açılımını yapmamızda fayda var. Namaz konusuna dalınca bilhassa namaz çeşitleri olarak karşımıza çıkan konuda Bunlar nafile, bunlar farz namazlar, vacip namazlar diyebilmemiz için ya da onu öyle konuştuğumuz zaman iyi anlayabilmemiz için nafile kelimesini izah etmemiz lazım. Nafile kelimesi Arapçadır. Ve fıkıh istilahında da kullanılan bir kelimedir. Ama genel olarak <gülüyor> Kur'an-ı Kerim tetavvû kelimesini kullanmaktadır. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللّٰهِ تطلع, nafile yaptı demek. Buradan şu çıkışı yapabiliyoruz. Farz vacip olmayan ibadetler için ki namaz bunun başında geliyor. Nafile de diyebiliriz tatavvu' de diyebiliriz. Fıkı, fıkhın kendi lügati olan Arapçadan anlarken tatavvu' kelimesiyle nafileyi eşit manada kullanabiliriz ama Türkçe telaffuz ederken ya da Türkçe bir fıkı dersi sohbeti vaazı yaparken tatavvu' kelimesi Türk halkının kulağında zor bir kelimedir. Her ne kadar nafileden daha fazla nafileyi izah edecek nitelikte bir kelime ise de tatavvû kelimesi, telaffuzu, kavranması zor bir kelimedir. Bu sebeple nafileyi bunun yerine kullanırız. Nafile, Türkçemizde e, bir anlama geliyor. Fıkıh ilminde Hatta şeriat ilimlerinin tamamında başka bir anlama geliyor. Biz Türkçe'de bu işi nafile yapıyorsun sen. Yani boşuna yapıyorsun. Yapıyorsun ama bir işe yaramayacak manasında kullanıyoruz. Ee, fıkıh lisanında ise nafile kelimesi farz ve vacip olmadan yapılan ibadet demektir. Farz ve vacip olmadan yapılan ibadet demektir. Bu ince tarif, farz ve vacip olmadan yapılan ibadet kelimesi, çok rahatlıkla sünnet kelimesini de içine almaktadır Farz olmayan, vacip olmayan namazlar, biz onlara sünnet namazlar diyoruz. Nafile ibadetlerdir. Ama fıkıhtaki nafile e, ibadet manasında ne kastediliyorsa onu kastediyoruz. Öğle namazının, biz on rekat kılınan öğle namazının ilk dört rekatını nafile olarak kılıyoruz. Ve buna öğlenin sünneti diyoruz. Son iki rekat kıldığımızda nafiledir. Biz buna günlük hayatımızda övlenin son sünneti diyoruz. Demek ki farzların ve vaciplerin namaz çeşidi olarak, namazın içindeki farzlar vacipler değil, namaz çeşidi olarak sabah namazı bir farz namazdır. Ama sabah namazından yaklaşık bir saat sonra kılınan Işrak namazı nafile bir namazdır. Nafiledir. Nafile, sünnet kelimesini de ihtiva ediyor dedik. Burada bir tafsilata girmekte fayda var. Bazı Müslümanlar fıkıhtaki nafile kelimesinin sünnet namazlar için kullanılmasını pek anlamlandıramıyorlar. Şöyle ki sünnet namazın veya sünnetin icra edildiği namazın dışındaki herhangi bir ibadetin fıkıhtaki tarifi şudur. Mesela sünnet nedir? diye sorulduğunda sünnet Müslümanın yaptığı zaman sevap kazandığı, yapmadığı zaman ise günah kazanmadığı ibadetlere verilen isimdir. Farzın ve vacibin tarifi böyle değil ama. Farzda ve vacipte yaparsan sevap kazanıyorsun, yapmazsan günaha giriyorsun. Sünnet ibadetlerde, yani nafile, tatavvuh ibadetlerinde, yaparsan sevap, bu kesin. Yapmazsan eğer, günah yok. Bilhassa, e, anneler babalar, çocukların, bu tarifi duymalarından hoşlanmazlar. Çocuklar, sünnet namaz kılmazlar diye. Veya, bazı hoca efendiler, sünneti bu şekilde tarif etmek istemezler. Bir miktar hatta sünnetlerin farzlar düzeyinde abartıldığına bile şahit oluruz. Mesela Evvab'in namazı sünnettir, nafiledir. Bunun fıkıhtaki tarifi nedir? Bu namaz kılındığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmekten dolayı bir, nafile bir ibadet yapmaktan dolayı iki, Müslüman çok büyük sevap kazanır. Bu hakikat. Ama fıkıh tarifinde kılmayanın kesinlikle bir günaha girmesi söz konusu değildir. Şimdi burada akşam namazıyla Mesela evvabin namazını birleştirdiğimiz zaman. Akşam namazının üç rekat farzının fıkıhtaki karşılığı nedir? Fıkıhtaki yeri nedir? Kılan sevap kazanacak, kılmayan dağlar kadar büyük bir vebali omuzuna yüklenmiş olacak. O vebalin hacmini, kapasitesini de Allah'tan başka bilen yok. Bir akşam namazı çok büyük vebal, ikindi namazı için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kullandığı bir deyim vardır. Bir ikindi namazını kaçıran sanki çoluk çocuğu ölmüş, dünyada tek kalmış böyle bütün dünya üstüne çökmüş bir insan gibidir buyurur. Evet gerçekten ikindi namazının farzı öyle. Ama bu tehdit bu ağır tonajlı e, sorumluluk sünnetler için nafile ibaretler için değildir. Şimdi elbette ve elbette hiç tereddütsüz Müslüman nafile namazları, nafile ibadetleri kaçırmamalıdır. Bunu asla münakaşa konusu yapamayız. Nauzu billah bir nafile ibadetin, bir sünnetin istihfafı yani hafife alınması, hafif görülmesi cinayettir. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin makamına karşı bir saygısızlıktır. Ama, nafile ibadeti yapamamakla, farz ibadeti yapamamak arasında da, bir vücuttaki kalple, o vücudun parmaklarındaki tırnak arasında, ne kadar fark varsa, o kadar fark var. Farz ibadetler, nafile ibadetlerle aynı kategoride değil, aynı listenin ibadetleri değiller bir defa. Burada sünnet ibadetleri yani nafile veya tetavvû olan ibadetleri hafife almak, gereksiz, lüzumsuz görmek, ne kadar uç bir hata ise ki bu hatadan Allah'a sığınırız, Yapıp yapmamanın hükmünü ayrıyeten konuşacağız. Bu hatadan Allah'a sığınıyoruz. Böyle bir şey, billah dilimizin ucuna kadar gelmesine bile tahammülümüz olmaz bizim. Aynı şekilde nafile ibadetlerin farz gibi abartılması da bir uçtur. Yanlıştır. Zira şari'imiz yani şeriat koyan bize din koyan Rabbimiz ve onun lisanıyla konuşan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bize bu farzdır bu da nafiledir dediyse burada bizim çözelim veya çözmeyelim bilebilelim veya bilemeyelim çok büyük bir hikmet var demek zira aleyhissalatü vesselam Efendimiz nafilelerin farzlaştırılmasına sebep olacak sorulardan bile rahatsız olmuştur. Beni sıkıştırmayın. Sıkıştırmayın. Ben öyle yaparsam farz olur. Buna cevap verirsem farz olur. Dikkat edin. Şeklinde ağır ikazlarda bulunmuştur. Mübarek yüzünün renk değiştirdiği sorulardan biri bu bir olmuştur. Niye üzerine gidiyorsunuz? Niye fazla soruyorsunuz? Sadece ve sadece teravih namazını bile cemaatle ısrarla kılmayışının hikmeti bile çok müthiştir. Muazzamdır. Gelip her akşam Ramazan-ı Şerif'te teravih kılacak olsaydı, teravih farz olacaktı. Diye teravih namazını bile bir kere ashabına tattırmış, ondan sonra da kendisi evinde, ashabı da, kendi mekanlarında teravih namazını kılmışlardır. Mesela misvakı bir nafile, sünnet olarak bırakmış, ısrarla ümmetinin sıkıntıya düşmesinden çekindiği için onun farz olmasını istememiş, emretmemiştir. Bu da onun lisanıyla bize bildirilmiş haberlerdendir. Yani nafilelerin, sünnetlerin, tetavvukların, üç kavramı da kullanabiliyoruz. Sünnetler, nafileler, tetavvuk ibadetler. Bunların farz olmayışında büyük hikmetler var. Bu hikmetleri bir yolla yok sayıp, Nafileleri farz gibi uygulamak bidattır, yanlış iştir. Tekrar dönelim. Mesela evvabin namazı ile ilgili sahih hadis şerif var. Bir Müslüman kalkıp evvabin namazını hafif görse laikat Allah Böyle bir Müslümanın belki imanından şüphe edecek düzeyde olmayız ama hele hele akidesinde pürüz olduğunu çok rahat söyleriz. Sahih, hadisi şerifte sabit olan, sahih ve sarih üstelik, net bir şekilde anlaşılıyor ne dediği hadisi şerifin. Böyle bir şeyle sabit olan bir sünneti hafife almak laubaliliktir. Müslümanın asla yakıştıramayacağı ve üzerinde bulunmaması gereken bir tutumdur. Ama Akşam namazına denkleştirilmiş bir evvabin namazı da yanlıştır. Zira akşam namazını 3 rekat olarak koyan şeriatımız bizzat Allahu Teala'nın ve peygamberinin koymasıyla akşam namazına son şeklini vermiştir. Bir müslümanın akşam namazını 2 rekatı düşürmesi ne kadar cinayetse akşam namazına 3-6-8 rekat daha ilave etmek de o kadar büyük bir cinayettir. Bilhassa fıkıh bilgisinden, fıkıh usulü bilgisinden yeteri kadar nasibi olmayan ama temiz niyetlerle Allah'ın şeriatına da hizmet etmek isteyen, Müslümanların nafile ibaretler de yapmasını arzu eden, nafile ibaret yaptıkça feyzin, bereketin artacağını düşünen bazı insanlar, bilhassa ilim erbabı olmayıp, daha takva bir hayat yaşama arzusu için gayret edenler, mesela bir evvabin namazını, bir işrak namazını, o kadar överler ki, bu övgüden şu anlaşılır, yani kılma sabah namazı da bir işrak kıl yeter ki. Bu çok cahilane bir harekettir. Evet, tekrar ve tekrar teyit ederek e, belirtelim ki, işrak namazı, o gün güneşin aydınlattığı dünyada yapılacak en mübarek işlerdendir. Ama asla, ebediyen, Kıyamet sabahına kadar kılınacak bütün işrak namazları bir sabah namazı etmez. Çünkü sabah namazının iki rekatçığı farzdır. Hadis-i şerifte, kutsi hadis-i şerifte allah Teala ne buyuruyordu? Farzlar gibisi yok. Farzlar gibisi yok. Allah'a yaklaşmak isteyen önce farz barajına geçecek. Farz barajından takıntısı olan, yani farz açısından, Baraj sıkıntısı olan daha sonra nafilelerle bir şey kazanması mümkün değil allah Teala'dan. Bunun için nafilelerin abartılması yanlıştır. Nafilelerin hafife alınması da yanlıştır. Doğrusu nedir? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ve ashabının Allah onlardan razı olsun yaptığıdır nafileler yapılacak. Ama cihat meydanında atların peşinden koşarken iki rekat nafile namaz kılmak yok. Orada çünkü cihat farzı ayındır. Orada ne iki rekaatı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz farzı bile ancak nöbetleşerek asabiyle kılabildi. Korku namazı diye namaz kılarak kılabildiler. Bu sebeple her şeyi yerli yerine oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki e, nafile bir pırlanta gibi duruyor önümüzde. Bütün nafileler, bütün sünnetler, bütün tatavvuğ olan ibadetler pırlanta gibi gözümüzün önünde duruyor. Ama farzlar hayat damarımızdır. Farzlarla hayat buluyoruz. Burada özetliyorum tekrar. Allah'a kulluk farzlar ve nafilelerle yapılıyor. Farzlara hanefi mezhebi üzerinden konuştuğumuz için vacipleri de ilave ederek konuşuyorum. Yani farz dediğim zaman vacibi de onun içine katmış oluyoruz. Çünkü İmam-ı Azam, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin telakkisi olan fıkı konuşuyoruz burada biz. Ee, biz farzlarla Allahu Teala'nın Emri olan kulluğun kapısını açıyoruz. Nafilelerle, yani sünnetlerle ve e, tetavvû dediğimiz ibadetlerle de o girdiğimiz Allah yolu, Allah'a yaklaşma yolunda süratimizi artırıyoruz. Bu nafilelere muhakkak büyük bir değer katıyor. Ama hiçbir nafileyi de farzlaştırma hatasına Düşmememiz gerekiyor. Burada az önce açtığımız başlığa bir hafif değinmemizde fayda var. O başlıkta şudur. Yani fıkıhtaki tatavvuk, nafile, sünnet kavramı bizi ürkütecek mi? Yani nafileler, sünnetler yaparsan sevap var, yapmazsan günah yok şeklinde tarif bizi ürkütecek. Hayır. Hayır. Neden? Bir, bir defa lazım değil sevap canım, ben farzlardan kurtulayım diyen birisi ne kadar farz yapan bir Müslüman olacak ki? Peygamberinin aleyhissalatu vesselam sünnetini hafif gören bir Müslüman, boş gören yahut da lazım değil sevap canım, Borcumuzu verelim, gerisi önemli değil. Diyen bir Müslüman, ne kadar kaç gün daha farz yapar? Böyle bir Müslüman olmaz. Olsa bile o muakkat, geçici Müslümandır. Onun için endişe edip, e, yeni fıkıhta yeni bir çizgi çizmeye gerek yok. Zira şuna farz, buna sünnet, nafile diyen e, Allah'tır, peygamberidir. Bizim daha iyi bilip çok ciddi önlemler almamız ne kadar doğru olur. İkincisi, buna farz deyip de, şuna da nafile sünnet diyen, Rabbimizin, bunu bize böyle öğreten Peygamberimizin bir bildiği var. Zira, nafileler, farzlar gibi, ölümcül, imal edildiğinde can gider şeklinde algılanması Gerekecek olsaydı onu öyle tayin ederdi Allah. Nafileler bir koşuşturmadır. Hız katmaktır. Bakınız farz namazlar üzerinden rüya yapılmaz. Rüya nereden yapılır? Nafile üzerinden yapılır. Bir Müslüman çıkıp da elhamdülillah bugün cuma namazı kıldık ne kadar da iyi oldu dese bu rüya olmaz. Zaten cuma namazı kılmasa biz ona selam vermeyecektik. Müslüman olduğunu belgelemesi riyayı gerektirmiyor. Ama herkes camiden çıktıktan sonra ben bir 20 rekat daha nafile kıldım canım dese bu bal gibi riya olur. Çünkü nafile bir himmet, bir heyecan, bir aşktır. Ne kadar fazla aşkı olduğunu gösterdikçe riyaya düşme tehlikesi artar Müslümanın. Yani bunu şunun için söylüyoruz. Nafileler bir iç sevgi, fazladan heyecanlanma ve büyük bir gayretin ürünüdür. E bu gayret her Müslüman'da farklı olacaktır. Hem bu gayretin tonajı farklı olacak hem de bir grup Müslüman perşembe ve pazartesi günü nafile oruç tutarak Allah'a daha heyecanlı bir şekilde yaklaşacak. Bedeni buna müsaittir. Öbür Müslüman da akşama kadar dosyalarla meşguldür. Akşama kadar zihninin canlı durması gerekiyordur. Nafile tut, oruç tuttuğu günler yazdığı notlarını bile kendisi çözemeyecek kadar sıkıntı çekiyordur. Kan şekerini düşürüyordur oruç. O da oruç tutamayacak ama akşam evine gelince güzel bir abdest alıp 20 rekat nafile kılarak o gün Rabbi için çok bir iş yapacak. Oruçla, oruç nafilesiyle, çünkü daha önce ne demiştik? Farz olan bütün ibadetlerin nafilesi, tatavuğu da vardır. Her ibadet, zekatın var, orucun var, hangi ibadetin bir farz çeşidi varsa, cihat mesela, farz çeşidi var, tatavuğ, nafile olan çeşidi de muhakkak vardır. Öbür Müslüman da, oruç tutsa, Mesela eli böyle bıçaklı bir işle uğraşıyordur. Desteriyle uğraşıyordur. Oruç tutunca öğleden soruları gözü dönmeye başlıyor. Dolayısıyla onun oruç tutmaması gerekiyor. Yıllık izin Ramazan'a tahsis ediyor. Orucunu rahat tutuyor. Akşam gelecek Nafil'e namaz kılacak. E Akşamda eve gelince böyle yatağına bile zor geçiyor. Çok bitkin oluyor. Farzı ancak kılabiliyor. E Bu Müslüman'a Nafile, Fetavvur, Rabbi için bir şeyler yapma, kapısı kapandı mı? Hayır. O Müslüman da infak edecek. İnfaktan kazanacak, hayır yapacak Allah için. E çoluk çocuğunu ancak geçindirebiliyor. Bir infak edecek durumu yok. Ya da çocuklarının dairesini evine hazırlamakla meşgul. Ya da ebeveyninin hizmetiyle meşgul olduğu için fazla kazanamıyor. E bu Müslümana infak yapamadığı, Perşembe pazarı oruçlarını tutamadı, akşam gelip nafile namaz kılamadı, farzı ancak kıldı. Allah'a doğru koşarken sürat katıcı, hız katıcı bir nafileden yoksun mu? Yok. Bir Müslüman da hasta ziyaret edecek. Hasta ziyaretine vakti yoksa alacak telefonunu, selay rahim olarak akrabasını arayacak. Yüzlerce nafile var. Yüzlerce nafile var. Her bir mümin bunlardan seçerek kendisini zorlamayacak, şahsiyetini yıpratmayacak, mahcup olmayacak, altında kalmayacak bir mantıkla bunlardan hangisini becerebiliyorsa yapacak bir grup müminin iştah namazı kılmaya vakti olacak. Bir grup müminin duha namazına, bir grup müminin evvabin namazına vakti olacak. Bir grup müminin de öğlen iş saatine rastlıyor. Öğlen namazından sonra yarım saat boş vakti oluyor. O vakitte 6-7 rekat, 8 rekat daha fazla nafile namaz kılarak kazanacak. Öbür mümin gidip müminlere selam verip tebessüm ederek kazanacak. Öbür mümin de mahalle camisini ayda bir defa gidip güzel bir süpürüp o nafileyi yapacak. O da nafile. Cami süpürmek kadar büyük bir sevap görmedim diyor. Aleyhissalatü vesselam efendim. Yani meşhur hadiste ne buyuruyor? Allah bana ümmetimin bütün ecirlerini ve günahlarını gösterdi. Günah olarak bir ayeti ezberleyip de onu unutanın günahı kadar günah görmedim. Kur'an'dan. Sevap olarak da mescitten bir çöpü kaldıranın ki kadar görmedim. Dikkat edin bunlar Farz şeyler değil. Bu iki verdiği örnek de nafile olduğu halde müminin yaptığı şeylerdir ki büyüklük azamette buradan kaynaklanıyor zaten. Üzerinde sorumluluğu yok. Ama o Allah için yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Demek ki nafileler e, barajın ötesinde yani kulluk barajının ötesindeki şeyler, farzlar allah Teala'ya kul olduğuna iman edenin kulluğunu ispat etmek için yapacağı şeyler nafileler, tatavvur ve sünnet olarak bildiğimiz şeylerde o heyecanı meleklerin coşkulu bir şekilde defterlerimize kaydetmesi için yaptığımız aşkla yaptığımız şeylerdir. Eğer biz nafilelerde diretirsek mesela bir Müslüman kendisi sıhhati uygundur ee, perşembe pazartesiyi tutuyor ayın 3 gününü tutuyor ayın ortasındaki 3 gününü tutuyor ay başını tutuyor böyle bir nafile e, ayın 15 gününe yakınını oruç tutuyor ama bunu şöyle yorumluyor filanca tutmuyor dolayısıyla o çok zor durumu kıyamet günü. Onun, onun kazanacağı bir şey yok. Neden? Nafile oruç tutmuyor. Bu yanlış bir anlayış. Nafile oruç tutmuyor ama o mümin de gidip bir medresede Kur'an okuyan talebelerin yemeğini pişiriyor her gün. Her hafta gidip onlara bir tatlı yapıp o talebelerin duasını alıyor. Kimin kıyamet günü nereden ne kazanacağı belli değil. Nafilelerle Müslümanların birbirlerini ayıplamaları yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. Evet evet. Her Müslüman Yaptığı nafilenin Kıymetini bilecek Rabbine hamd edecek yani Elhamdülillah Rabbim lütfediyor Ben e, haftada iki günü Nafile oruç tutuyorum Bu şükredilmesi gereken bir nimet Öbürü de Allah'a olsun 20 senedir şu medresede her hafta gider Bir talebelerin Şöyle ağzına güzel bir tatlı girsin diye Onlara tatlı pişirir gelirim Talebeler de bana dua ederler Buna hamd etmek lazım. Çünkü e, müminin karakteristik özelliklerinden biri de Allah onu bir şeye muvaffak kıldığı zaman istibşar, yani mutluluk hisseder bundan. Kötülük yapınca müminin yüzü kızarır. Hadis-i şeriften anlıyoruz. Kötülük yapan müminin yüzü kızarır. İyilik yapan, iyiliğe muvaffak olan mümin de mutluluk hisseder. Yani ben eğer Sabah namazından sonra camide bekledim 40 dakika. İşrak namazını kıldım geldimse, e bu Allah'ın lütfuydu. Böyle gelirken yolda bir altın bulmuş gibi mutluluk hisseder mümin. Aksi takdirde böyle bir mutluluk hissedemeyen birisi yani Allah'ın onu bir ibadete muvaffak etmesinden dolayı mutluluk hissedemeyen birisi şükürde etmiyor demektir. Bu ibadet zamanla onun elinden gider. Ama bunu mesela bir mümin çocuklarına baskı unsuru olarak kullanmamalıdır. Eğer bir evde anne baba veyahut anneden babadan bir tanesi işrak namazına muvaffak oluyorsa çocukları da sadece sabah namazını kılıp yatıyorlarsa bizden sonra ibadet düşüncesi kalmadı artık Gitti ibadet gitti bu dünyadan şeklinde bir üzüntüye kapılmaları yanlış şükretmelidirler ki sabah namazı kılan Çocuk sahibidirler. Eşi sabah namazı kılıyordur. Daha ne istiyorsun Allah'tan? İşrak namazı da inşallah onlar da bir gün kılacaklar. Ya da onlar da mesela hadisi şerif ehli olup Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam işrak namazını anlatan hadislerini insanlığa öğretecekler. Bir işrak namazı mı bir hadisi ihya edip milyonca insanın işrak namazı kılmasına sebep olmak mı? Hangisi daha değerli diye sorulur mu hiç? Hepimizin nafilelerde becerebileceği şeyler vardır. Bunun için şeriatımız nafileleri herkesin serbest seçim alacağı seç al, seç yap, beğen yap, kolayına geleni yap dediği şeylerdendir. Bu sebeple hangimiz, hangi nafileye muvaffak oluyorsak becerip Allah nasip ettiği için onu yapabiliyorsak ona şükredeceğiz öbür nafileyi yapanı basit gördüğümüz zaman yanlış iş yapmış oluruz. Nafilelerde bu hususu özellikle vurgulayalım. Şeriatımızın bilinçli bir şekilde insanların nafile anlayışını yapmazsan günah yok diye serbest bıraktığını da bileceğiz. Abartmak yanlış. Hafif görmek yanlış. Sünnete uymak doğrudur. Ebu Bekir'in yolundan gitmek doğrudur. Yani ileride farklı konularda sık sık bunlara temas edeceğiz. Ashab-ı kiramı örnek aldığımız zaman göreceğiz ki biz bir sünneti bir nafileyi böyle ölümcül tutuyoruz. Öbür taraftan ashab kiram o sünneti yok sayıp filan yere gidiyor. İmam Malik'ten e, İbn Abdülberrin e, e, cami ve kitabında görmüştüm. E, uzun yıllar olduğu için babını filan hatırlamıyorum. E, orada İmam Malik rahmetullahi aleyh mescidi Nebi'de e, ders yapıyor. İşte muvattağını okutuyor herhalde. Mekan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi. Mekan mübarek bir yer. Ders yapılıyor. Ders halkası zaten göklere kadar meleklerin halkalar şeklinde izlediği bir ders halkası. Ders konusu ne? Muvatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri okunuyor. Veya fıkıh okunuyor. Talebeleri de işte bir şeyler yazıyorlar. İmam Malik'ten dinliyorlar. O arada müezzin ezan okumuş. Müezzin ezan okuyunca Talebelerinden bir tanesi defterini toplamış, e, mescidin namaz kılınan bölümüne doğru gidecek. Zaten mescid İmam Malik'in ders okuttuğu yer ama diyelim ki sağ köşesinde ders okutuyor, sol köşesinde de cemaat namaz kılmak için toparlanıyorlar. Ezan okutmuş çünkü. İmam Malik zaten sert bir hoca efendi diye biliniyor. Nereye gidiyorsun yavrum demiş. Ezan okundu sünnete yetişeceğim demiş. Yani sünneti kılacağım. Mesela öğle okunduysa artık öğlenin sünnetini kılmaya gidiyor. Cevap olarak demiş ki biz burada ne yapıyoruz demiş. Ne yapıyoruz biz? Yani sen sünnet kılmaya gidiyorsun da bizim yaptığımız basit iş mi burada? Bu cevaptan ne anlıyoruz biz? Yani Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mescidinde bir öğlenin mesela, hangi namaz olduğunu bilemiyorum. Bir öğlenin sünneti kılıncak bunun kıymetini, değerini nasıl ölçersin? Nafile mi nafile? Tatavvuh mu tatavvuh? Sünnet mi sünnet? Tamam. Bundan daha iyi yok. Ama İmam Malik talebesinin dersten kalkmasından rahatsız oluyor. Neden? Çünkü onun o dersi orada dört rekat sünnetin milyarlarca kere yeryüzünde kıyamete kadar kılınmasını sağlayacak bir derstir. Sen gidip dört tekağı sünnet kılabilirsin orada. Bunun sevabını kimse seninle tartışamaz. Ama o sünneti orada kılıp seninle beraber mezara gömmek var. İmam Malik'in dersine oturup o sünnetin önemini öğrenip, sonra gidip Endelüs'te, Kuzey Irak'ta İmam Malik'in talebesi olarak, o sünneti hiyat etmek var ve milyarlarca, belki yüzlerce milyar kere o sünnetin kıyamete kadar unutulmadan kılınmasını sağlamak var. İmam Malik'in bakışı bu. Evet, orada o sünneti kılmak da nafile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o sünneti kılmanın adı nafile. İmam Malik'in dersine oturup da orada hadis dinlemek de nafiledir. Ama İmam Malik'in gözünde onun o nafilesi orada sünnet kılma nafilesinden daha değerli mantık işte bu mantık bu şimdi şu şekilde e, biz yorumlayalım yani mesela bir e, farzla bir nafileyi bir yerde karşılaştıralım nasıl olsun bu şimdi bir talebe bir talebe fıkıh dersine gidecek yazın sıcak gününde ders yapacak Hocasını o gün bulabilmiş. O talebe bir bayan mesela özellikle. Zaten bayanların fıkıh dersi okunma imkanları çok zayıf. Yani yeterli meclis bulunmuyor. Fıkıh meclisi bulunmuyor. Şimdi gidip orada o mecliste okuyacak. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek Şaban ayıdır. Ramazan-ı Şerif yaklaştı. Heyecanla şöyle bir nafile oruç tutayım diyecek bu. Yazın sıcak gününde oruç tutmak demek öğleden sonra ne ders dinleyebilmek ne de kitap karıştırabilmek demek. Dinlese bile dersi anlama kapasitesi düşük olarak dinleyecek. Nasıl tercih yapacağız? İşte İmam Malik'in örneği ortada. O gün oruç tutmayız. Ramazan değil ya. Zira benim oturup bir saat fıkıh Dinlemem, Oruç fıkı dinlemem. Hem benim orucumun ne olduğunu anlamamdır. Hem de inşallah belki bir fıkıh meclisine oturduğum zaman kıyamete kadar milyarlarca insanın oruç ne demektir? Bunu öğrenmesini sağlayacağım ben. İlim de halka halka devam ediyor. E, i̇lim bir nesilde kopacak olsa ondan sonraki nesil ilmi nereden öğrenecek? Kim kitap okumaya vakit bulacak? Milyarlarca kitap yazılmış olabilir. Kitapların çokluğu ilim anlamına gelmiyor. Kitapların çokluğu değil, insanların, alimlerin çokluğu gerekiyor. Allah ilmi kaldırırken alimleri kaldıracağını söylüyor. Alimler kalkık kalkarsa ilim de kalkacak. İlim kalkınca cehalet gelecek. O sebeple asla basit görmüyoruz. Ve nafileler arasında kesinlikle tercih yapabiliyoruz dünyamıza göre şartlarımıza göre zamanımıza göre şimdi tekrar konumuzun başlığına dönebiliriz nafile ibadetler tatbû' sünnet ibadetler e, farzlar gibi hesabı sorulmuyor dedik ama hesabı sorulmuyor ama farzların da bizim açımızdan e farzların da, sünnet nafilelerin de muazzam bir yeri var. Farzlar kul olduğumuzu ispat etmenin başka çaresi yok. Yaşıyor muyuz, ölü müyüz? Bu farzlarla belli olacak. Ama geliyoruz, nafile ibadetlere bunların da kendi çapında önemli bir değerleri var. Her şeyden evvel, farzlar eksik kalırsa eğer, kıyamet günü bu, nafilelerle toparlanacak. Ne kadar nafile, ne kadar farza karşılık gelecek onu Allah biliyor. Mesela, yüz bin rekaat nafile, bir rekaat farz eksiye mi tekabül edecek? Yüz tane mi tekabül edecek? Onu Allah biliyor. Ama, Ebu Davud'un ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği sahih hadislerden birinde, kıyamet günü Nafile ibadetlerin tamamlayıcı malzeme olarak hadi şundan tamamlayın denecek bir malzeme olarak kullanılacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Fakat asla bu bizim şu kadar kaza namazım var, şu kadar da kaza orucum var, şunları da nafile tutmuştum, onları da sayınca kapanıyor açık. Böyle bir hesap yapmamız mümkün değil. Çünkü bu bir defa rahmet ederse Allah kuluna merhamet etmeyi murat ederse işte 500 rekatını nafilesini şuna sayın tuttuğu bütün nafileleri Ramazan'ın bir gününe tutturmuş sayın derse Allah böyledir. Yani bu e, böyle bizim nafilelerinde de hadi %50 indirimle nafileleri buna sayalım dememiz abes olur. Kendi kendimize hesap kitap yapmış oluruz böyle bir hesap elimizde yok. Artı farzlarla biz kul olduğumuzu ispat ettiğimiz gibi nafileler de kulluk derecemizi sürekli yükseltiyoruz. Nafileler bize basamak kaldırttırıyor. Nafileleri bu yüzden basite görmüyoruz. Ee, bu e, hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açık sarih hadisi şerifleri var. Her nafile bir derece demektir. Bir derece de Allah'a biraz daha yakın olmak demektir. Ee, daha önce dinlemiştik Rabiatübni Ka'ab Efendimiz'den e, cennette onunla beraber olması için şefaat buyurmasını istediğinde o zaman bana secde ile yardım et demişti. Secde ile yardım et demek yani çok secde edersen cennete giriş sebeplerini kolaylaştırmış olursun Anlamına gelen bir uyarı. Bundan da anlıyoruz ki nafileler. Çünkü Rabia'ya farzları kıl demez Aleyhisselam Efendim. Zaten peygamberin yanında. Zaten bir sahabenin farzı terk etmesi mümkün değil. Ee, onlar için ölümcül bir şey bu. Ee, ona ne nasihatı çok secde yap demekle çok nafile kıl demek istiyorum. Ee, burada bir ayrıntı diye girmemiz gerekiyor. Namazın nafilesi namazın nafilesi iki nafile hariç bütün nafilelerin üstündedir. Nedir o iki nafile? Cihad ve ilim. Cihad ve ilim hariç en başta ne demiştik? Her farz şeyin nafilesi muhakkak vardır. Nafilesi olmayan ibadet yok. Farz olarak cihat varsa nafilesi de var. İlim de farz oluyor, onun nafilesi var. Namazın farzı var, nafilesi var. Orucun farzı var, nafilesi var. E, Hacin farzı var, nafilesi var. E, zekatın farzı var, nafilesi var. Nafilesi olmayan bir ibadet yok. Ben, farzları çıkardım. Şimdi nafilelerden tercih yapacağım. İki cihat ve ilim, bu iki şeyi çıkarıyoruz. İlim de gerek öğrenmek, gerek öğretmek, ikisine de ilim deniyoruz. Bu ikisini çıkardıktan sonra bir insanın en büyük nafilesi namazdır. Namaz nafilesi çok değerli. Cihat hariç, ilim hariç. Çünkü Nafile veya farz. Namaz kılmak da ancak cihad sayesinde mümkündür. Eğer cihad eden bir mücahit grubun yoksa müminler olarak nerede, ne zaman, nasıl sen e, namaz kılmaya vakit bulacaksın? Camiler nasıl ayakta kalacak? İlim olmayınca da namazı abdestsiz kılarsın. Olmayan namazı kıldım zannedersin. İlim cihadın da namazın da ruhu, cihad ilmi de namazı da Koruyan kalkan. Bu sebeple cihat ve ilim dışlandığında, dışarı çıkarıldığında en büyük nafile namaz nafilestir. Ama ama yeri gelir başka nafile de öne çıkabilir. Bu bir genellemedir. Namaz geneldir. E mesela mesela hastanede annesi bulunan birisi, babası bulunan birisi hangi nafileyle meşgul olsa. Anasının, babasının hizmetini yapmaktan daha iyi bir iş yapmış olur. Hiç. Böyle bir nafile yok. Böyle bir nafile yok. Anne baba otur burada, özledim seni, seni burada göreyim. Gözümün önünde dur, desin. Ben iki rekat nafile kılayım, dedik. Yok tercihi o zaman. Anne babanın emrine itaat. Anne baba, öğlenin farzını kılma. Ben burada seni görmek istiyorum derse bir itaatimiz olmaz. Nafileler, Yerine göre bir ileri bir geri çıkabiliyor. Bu e, genel karakter olarak önümüze çıktı. Bir başka e, ayrıntı, nafileler aynı zamanda e, bereket sebebidir. Bilhassa evlerde nafile namazı kılınması, hadisi şeriften de anlıyoruz ki e, ashab-ı kiramın da uygulamalarından biri bu. Nafileleri Evde kılmakta büyük hayır var, büyük bir evin şeytanlardan uzak bereketli bir ev olmasını sağlıyor. Aslında da e, uygulama, sünnetleri evde kılıp camiye, e, namaza gitmek, farza gitmektir esas. Sonra sonra git gide, git gide insanların evleriyle, işyerleri, camiler uzak mesafelerde olmaya başlayınca camiler sünnetinde, farzında topluca kılındığı yer haline gelmiştir. Bu ki meselelere bir ayrıntı daha getirelim. Yeri gelince onlara da değineceğiz de. Özellikle nafile namazlar, bilhassa namazlardan konuşurken, nafile namazlar, tutavu, yani sünnet namazlar farzlar gibi değildir. Mesela e, yoruldun, çok yorgunsun, oturarak övleyi kılayım olmaz. Övle ancak ayakta duramayan hastanın oturarak kılabileceği bir ama sünnet çok yorgunsun, oturarak kılınır. Neden? Nafilelerde Allahu Teala'nın kapısı biraz daha kullarına müsamaha ile açıktır. E, namazın kılınma şeklinde ayrıyeten bunu görüşeceğiz. Mesela ee, otobüste, uçakta, trende, gemide çok rahat bir şekilde nafile namazları e, kılınabilir. Ama farz namazlar için bu böyle değil. Onu da özellikle e, yolcuların namazları konusunda e, görüşeceğiz, konuşacağız. İnce bir meselemiz var şimdi. Hangi nafile daha değerlidir? Ya da Nafileyle Allah'a gidip bir şeyler kazanmak isteyen mümin neye dikkat etmelidir? Cevap, en değerli nafile, en kalıcı nafile, sevabı en çok olan nafile sürekli olandır. Bir heyecanlanıyor, bir ilim aşkı o gün bütün kitaplarını temizliyor kütüphanede. Beş ay bir daha kitabına tutmuyor. Bir. iki, her gün bir paragraf okuyor. Ha, Bu ilim nafilesi, bu değerle. Böyle samana alevi gibi yükselen bir heyecan, hani kaba deyimle de, maymun iştahlı işlerde hayır yok. Günübirlik geldi gitti onlar. Hayırlı olan, kalıcı olan sürekli olandır. Heyecanlı bunu adet haline getirmek. Hayatın bir parçası haline getirmek nafileyi en değerli olandır. İlim nafilesinde böyle, oruç nafilesinde böyle, hac böyle yapılacaksa eğer, infak böyle, Kur'an okumak böyle. Mesela Ramazan-ı Şerif'te beş hatim yapmak mı, her gün yarım sayfa Kur'an okumak mı ve böylece bir buçuk senede bir hatim yapmak. Kesinlikle her gün yarım sayfa okumak, Ramazan'da beş hatim yapıp, Ramazan'dan Ramazan'a musafa tutmaktan çok daha değerli. Hadis-i Şerif böyle haber veriyor. Efdal olan, en değerli olan amel, Allah'ın kulunu sürekli gördüğü ameldir. Ramazan-ı Şerif'te bir heyecana kapılıp, böyle doyuncaya kadar, Sabahlara kadar, akşama kadar Kur'an okuyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten sonra Kur'an'ı, Musaf'ı, Raf'a koyuyoruz. Bu eksik. Evet Ramazan'dakinde ibadet yok demek değil. Sevap yok demek değil. Var, ecir var. Ama neyi konuşuyoruz? Hangi nafile, tatavvur, ibadet, meleklerin sahibinin derecesini yükselmiş olarak yazdığı ibadettir. Az olsun, sürekli olsun. Hayatın bir parçası haline gelmiş ibadetler, nafileler çok değerli. Ama işte şöyle idare etti, böyle idare etti, ara sıra yaptı, vaaz heyecanlandı gibi gelip geçici, saman alevi türünden olanlar çok daha makbul değiller. Namaz için de böyle. Bir namazı abartmaktansa, mesela heyecanlanıp tatile gittik, 200 rekat nafile namaz kılmaktansa, her sabah öğleye bir saat kala duha namazını kılmak daha değerli. Ama bunu etiyat haline getirmek, o müminin geleneği uygulaması haline getirmek bunu ne zaman kaldırır? Daha değerli bir şey görür. Mesela her öğleye bir buçuk iki saat kala diyelim duha namazı kılıyordu ama o gün bir hastayı hastaneye götürmek gibi bir nafileyle karşılaştı. Bitti duha namazı kalktı. O gün annesinin yanında bulunması, babasının yanında bulunması gerekti. Gitti nafile namazı. Gerek yok. Anaya babaya hizmet çok daha değerli çünkü. Nafileler tercihi yapılabilen, daha üstünüyle değiştirilebilen şeyler. Farzlarda, vaciplerde oynama yok. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil